Andolsun olsun ki Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında soranlar için çok büyük ibretler vardır. İz qanûne Yusuf ve akûhü ve harbu ilâ ebînâ minnâ ve nefî usbâ o zaman kardeşleri demişlerdi ki gerçekten Yusuf ve öz kardeşi Günyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz. Faydamız daha çoktur. Muhakkak ki babamız apaçık bir hata içindedir. Yusuf <gülüyor> ve içlerinden bir dedi ki Yusuf'u öldürün veya onu bir yere bırakın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tevbe eder salih kimseler topluluğu olursunuz. <gülüyor> İçlerinden söz sahibi olan biri Yahuda ise Yusuf'u öldürmeyin onu kuyunun dibine bırakın da geçen kafilenin biri onu bulup alsın eğer gerçekten ona bir şey yapacak kimseler iseniz bari böyle yapın dedi. <gülüyor> Dediler ki ey babamız sana ne oldu ki Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Halbuki doğrusu biz elbette onun iyiliğini isteyenleriz. Yarın onu bizimle beraber gönder. Bol bol yesin, içsin, oynasın. Şüphe yok ki biz onu gerçekten muhafaza edicileriz. لا يحزنني dedi ki Onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Çünkü siz ondan habersiz kimseler iken onu kurdun yemesinden korkarım. Onlar yemin olsun ki biz birbirimize bağlı bir cemaat olduğumuz hale eğer onu kurt yerse o takdirde şüphesiz ki biz elbette hüsran'a uğrayanlar oluruz dediler. فَلَنَذَرُوا بِنِي وَأَجْمَعُوا Nihayet kardeşleri onu götürüp kendisini kuyunun dibine bırakmaya hep beraber karar verdiklerinde ona eziyet ettiler de biz ona şanım hakkı için bu işlerini onlar hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine haber vereceksin diye vahyettik derken yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler <gülüyor> Dediler ki, ey babamız, doğrusu biz gittik, yarış ediyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz ne kadar doğru söyleyen kimseler olsak da, sen bize inanıcı değilsin. Ve <gülüyor> üzerine kıyafeti Yusuf'un gömleğinin üzerine yalan bir kan getirdiler. Yusuf'un hayatta olduğunu peygamberlik ferasetiyle anlayan Yakup dedi ki: "Hayır. Nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş." Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Çünkü sizin anlattıklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan ancak Allah'tır. Derken Mısır'a giden bir kafile gelip sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını saldı aşağıdaki Yusuf'u gördü ve hey müjde bu bir erkek çocuk dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Halbuki Allah onların ne yapacaklarını hakkıyla gidendir. <gülüyor> Onu az bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten onlar onun hakkında rağbetsiz ona değer vermeyen kimselerden idiler. <gülüyor> O'nu satın alan Mısırlı, karısına onun makamını şerefli tut. Ona iyi bak, olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz dedi. Böylece Yusuf'u o yerde Mısır'da yerleştirdik ki adaletle hükmetsin. Bir de ona rüyaların tabirini öğretelim diye böyle yaptık. Allah ise emrinde galiptir. Dilediği her şeyi yapar. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor> Nihayet Yusuf'un gücü kemale erince biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. وَرَعَوَدَتْ وَقَالَتْ قَالَ men ve o evinde kaldığı hanım onun nefsinden Murat almak istedi de kapıları iyice kilitledi ve Haydi gel dedi. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım Şüphesiz ki o kocan benim efendimdir Benim mevkimi hep güzel tuttu. Şu muhakkak ki zalimler kurtuluşa ermezler. <gülüyor> buna rağmen gerçekten kadın ona mail etmişti ve Rabbinin delilini görmeseydi o da ona etmişti. İşte biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştıralım diye böyle delilimiz gösterilmiş oldu. Muhakkak ki o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Altyazı <gülüyor> M.K. Nihayet Yusuf önde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırtı ve derken kapının yanında kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın hemen senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elemli bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf o kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. O kadının akrabasından bir şahit ise şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa o halde kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalan söyleyenlerdendir. Ve ille kelekan yok Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa o halde kadın yalan söylemiştir. Yusuf doğru söyleyenlerdendir. فَنَبَذْنَ <gülüyor> Bunun üzerine onun beyi Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına doğrusu bu sizin tuzağınızdandır. Gerçekten sizin tuzağınız büyüktür dedi. Sonra şöyle dedi. Yusuf sen bundan vazgeç, bunu kimseye anlatma. Ey kadın, sen de günahın için mağfiret dile, çünkü sen günahkarlardan oldun.